أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم Basalū ehle'd-zikri in kuntum lā Ey Muhammed biz senden önce de sadece kendilerine vahy erkekleri peygamber olarak gönderdik Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun bil beyināti zubur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 اَوْ يَأْخُلَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فما هم بمعجزين. Yahut onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya.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 <gülüyor> Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı? وَلِلَّهِ Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar. YEHAFUNU RABHUM MIN FOUKIHIM VE YEFALUNU MA YUMARUN Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا اِلٰهَيْنِ اِثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهُ وَاحِدٌ فَاِيَّا يَفَرْهَبُونَ Allah, iki ilah edinmeyin, o ancak bir tek ilahtır, öyleyse yalnız benden korkun dedi. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِدًا اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? وَمَا بِكُمْ فَمِنَ ثُمَّ مَسَّكُمُ الضُّرُّ Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarır yakarırsınız. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ اَضْضُرَّ عَنْكُمْ اِذَا Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تعلمون. Bunu, kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık, nankörlük etmek için yaparlar. Haydi, keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz. وَيَجَعَلُونَ لِنَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ كَاللّٰهِ لَتُسْهَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ Müşrikler, kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a and olsun ki, bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar. وَإِذَا بُشِّرَ ظَلَّ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman, içi öfkeyle dolarak, yüzü kapkara kesilir. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ بُشِّرَ اَيُمْسِكُهُ <gülüyor> عَلَى Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kaminden gizlemeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak, yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.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 وَ يأَخِرُهُم إلَ أَجَل مسَ فَذج أَجَلهُ لا يَسستَأخِرونَ سعَ لا يَستَ خِرونَ سعَتَ وَلَا يَستَ قَدمون Allah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 Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır. Vain lakum fil anamil ibrata nusfiyum mimma fi butonhi mim beyni tharbi ve dami labanan khalisa. Labanan khalisa seygal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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل افتمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 Allah خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم sizi yarattı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 Artık Allah'a ortaklar koşmayın Çünkü Allah bilir siz bilmezsiniz. برب الله مثلا عبدا نمدوك لا يقدر على شيء وما رزقناه منه رزقًا حسنًا فهو ينفق منه سرا فهو ينفق منه سرًا وجهرًا هل يستوون الحمد لله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 وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لا يَأْتِ بخير Aynen ma yujehu, la yatı bixir, hal yastawihu, vameyamur bil adli, vahu ala cirat müstaqim. Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir güçtür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu? Velillahi gaybuss semawati vel ard. Ve ma emrus saati illa kalmhel basri au huwa aqrab. Innallaha ala kulli şeyin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 Allah, içrjc kumun bıtıni umm hatkum, la tâlemun şeâ ve jâllakum ustma ve alâsara ve Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi. أَلَمْ يَرَوْا اِلَى الضَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْوِ السَّمَائِنَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللّٰهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 والله جعل لكم من بيوتكم مسكنا وجعل لكم من ذلول الانعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصلافها واوبارها واشعارها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 ticaret malı meydana getirdi Vallahu ja'ala lekum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lekum min al-jibali aknan wa ja'ala lekum sarabiyen wa al-harra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 üzerinizdeki nimetini tamamlıyor. Fe in tawellu fa mubin. Ey Muhammed, eğer yine yüz çevirirlerse sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.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 اهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فَأَلْقَوْ اِلَيْهِمُ Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları görünce, Ey Rabbimiz! Seni bırakıp da yalvarıp tattığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar. وَأَلْقَوْ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ اِذْنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَغُونَ Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur. Alâdin kafâr ve cddan sâbilîllâh zednâhum âzaban. Fauk alâzabî bîma kânu yufsidun. Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azab üstüne azap veririz.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 İnna Allaha ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i'd-qurbi wa yanhā 'anil-fahşā'i wal Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size büyüt verir. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 Tatçıdınız ayman kumda, kalan benkum antakon aüme, hi arba min aüme. İnna ma yeblokum Allah bhi, ve laybeynan l-kum yom al İplini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 Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır. Ma'un bendikum yenfad ve ma'ndallahi baaq. Ve le najiyyanellezine sabru ecruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse sebbakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz. من عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْفَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً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 اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur. اِنَّمَا Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır. وَاِذَا بَدَّلْنَا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 İman edenlerin imanını pekiştirmek Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs Cebrail Rabbin tarafından hak olarak indirdi bu banakai mu enhum ne inme Ali muhu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 اَنَّ <gülüyor> الَّذ۪ينَ Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır. <voz cinna> yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimselerdir. İşte asıl yalancılar onlardır. Men كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب. Gönlü imanla dolu olduğu halde, inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır. Dalik bi ennehu mustahab al hayat ad-dunya ala al-akhirah wa anna la yahdi al-qaum Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.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 Yüma taati, kıl nefsi, tujadil, an nefsiha, ve tufa, kıl nefsi, ma amilet, vahum la Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.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 Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi. Fakul min ma razaqumullahu halalun tabibu ve şkurun ımmatallah. Ve şkurun ımmatallah. İn kuntum eyyahu tağbudun. Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve O'nun nimetlerine şükredin. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ تَوَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ فَمَنِ اضْضُرَّ غَيْرَ دَاغِينَ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 وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Thumma in rabbek lillezine amilus-su'e bi thumma tabu min ba'di wa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 Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve O'na yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şâkiralli en'umih, ectedâhu ve hedâhu ilâ sırâttın müsteqîm. Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir. ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّبِعْ مِلَّةَ اِذَرَاهِينَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ey Muhammed! Sonra sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik. اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ ala الَّذ۪ينَ اخْتَلَفُوا ف۪يهِ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 Vadu ila sabili Rabbik bil hikmet ve almuğzatı elhasanet ve jadilhu bellihi ehsen. İn Rabbek, hu ağlamu bimab. Zalga sabilihi, hu Ey Muhammed, sen hikmetle.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 eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır. Vesbir ve ma yasaburuk illa billah ve la tahzan alayhim ve la takufi dayqin mimma yanfurun Ey Muhammed Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme. <gülüyor> Şüphesiz ki Allah, kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.